Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Pehlil ve Yeşim Burul Merhaba, 94 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yaşım Burul. Bu hafta programımızı müziksiz açtık. Bir konukla açıyoruz. Ee, Seren Yüce, bu hafta gösterime giren Rüzgarda Salınan Nilüfer filminin yönetmeni bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bu hafta gösterime giren çok film var, çok yerli film var. Biz e, bu haftanın çoğunluğunu Rüzgarda Salınan Nilüfer'e ayırıyoruz. Sohbetimize geçmeden de her zamanki gibi iletişim bilgilerinizi paylaşalım sizlerle. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-mail adresi sinefilder.gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Yaz Kocacıklıoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta 11 yeni film var ve e, bunların e, 8 tanesi yerli film. Yani pek olan bir şey değil bir yandan tabii e, yapılan filmlerin seviyesi de e, hepsi de çok e, iyi bir yerde olduğunu iddia etmek de mümkün değil maalesef ama 8 yerli filmin birden gösterme girmesi de kendi başına e, bir e, milat belki de. Evet, Rüzgar'da salınan Nilüfer, e, Türkiye premierini İstanbul Film Festivali'nde yapmıştım, yarışmadan. E, Nisan'dan e, Eylül'e diyelim, e, dolaştı film. En son Montreal'de e, en iyi senaryo ödülünü aldınız, tebrik ederiz tekrar. Teşekkür ederiz, sağ olun. E, başrollerinde e, Songül Öden, Tolga Tekin, Tülay Günal ve radyomuzun dinleyicilerin çok iyi bildiği bir isim Eraslan Sağlam var. Ee, onlara özellikle çocuk oyuncular Durulal Pakel ve Taha Yusuf Tan eşlik ediyorlar. Aslında böyle 6 kişi etrafında dönen evet. bir hikaye, bir takım yan karakterler var ama e, dinleyicilerimiz aslında Seren Yüce'yi ilk filmi çoğunlukla gayet iyi tanıyorlar. Daha önce de e, konuğumuz olmuştu. E, hem çoğunluğa yakın sular ama aslında bambaşka sular var bir taraftan. Evet. Ama e, toplumsal çözümlemelere e, ve Ee, izlemeye devam ettiğin bir film Hı -hı. diyebilir miyiz? Ee, öyle çıkıyor bir şekilde evet yani bu benim böyle bir müthiş bir analiz yapma çabamdan ziyade biraz daha takıldığım mevzuları işte senaryo döktüğüm zaman bunlarla ben de karşılaşmış oluyorum. Yani çok böyle bir büyük bir iddiam da yok hani bunun işte analiz etmek gibi filan ama nihayetinde böyle bir takım kesimleri e ele almış oluyorum ama bu tabi şeyle de alakalı biraz hani benim kendi içinde bulunduğum dünya hani benim geçmiş yaşamım bugünkü yaşamım filan filan onları da biraz da düşününce böyle bir silsile Hı -hı. çıkmış oluyor ortaya yani ilk film adı üstünde çoğunluğa dair Türkiye'deki orta sınıf eleştirisiydi burada biraz daha daha net şehirli Orta üst sınıf atlamış daha yeni atlamış atlıyor gibi aslında an... çoğunlukta daha öyle bir nasıl diyeyim bana şey gibi geliyor birazcık daha muhafazakar e, altyapıdan evet. gelen e, yeni ekonomik faaliyet alanları inşaat gibi evet. üzerinden zenginleşen bir yeni orta üst sınıf başka bir tanım vardı orada. Ama çoğunluk adıyla da bir taraftan da bu erkeklik kodlarının özellikle... ...babadan oğlan, nesilden nesile, aile içerisinde yeniden üretimi mevzunu da şey yapıyordun. Burada evet yani sınıf birazcık daha farklı. Biraz daha kültürel olarak bir iddiada bulunmaya çalışıyor. Bir kültürel kapital biriktirme çabası var ama nereden ne olacağı evet, bile Biraz daha kendini aydın gibi. gibi görmeye çalışan, Hı -hı. kendini öyle hissetmeye çalışan bir e, kesimin daha böyle e, elit olarak kendini de tanımlayan diyelim. E, bir kesimin hikayesi. Yani tabii ki çoğunlukta biraz daha böyle hani genele yayılan bir ruh hali ve biraz daha nasıl diyeyim böyle daha e, eskiden de bizim bizi taşıyan bir hissiyatın da devamıydı. Bu biraz yani bu kendi içinde daha lokal bir durum belki. Ee, toplumsal, yani daha çok Türkiye'nin batısını batısının kendini içinde bulduğu bir e, dünya. Çoğunlukla daha çok böyle Türkiye'ye daha genel olarak belki yani hissiyatı yayılmış bir e, aile vardı diyelim. Bu biraz daha böyle işte dediğim gibi kendini daha aydınlık gören, daha böyle e elit tabakada ki bir aile, iki ailenin daha doğrusu şey olarak coğrafi olarak da Türkiye'nin öyle daha kalıbrüst mahallelerinde e, yaşayan ailenin hikayesi. Iki evet böyle. şey ben birazcık daha provokatif olma şeyine riskini de alarak e, şey gibi de bazı çevrelerin beyaz Türk olarak tanımladığı bir aslında e, cenaha bakıyorsun gibi de düşünüyorum. Yani beyaz Türklüğün böyle bir takım sıradan yüzleri Ee, gibi de düşünebilir miyiz? Ee, evet düşünebiliriz. Ya yani ben böyle bu beyaz Türk, yani kavramı, evet, yani tabii ki de doğru bir tanımlama. hani böyle bir Türklük içerisinde çok fazla e, ayrım yapma şeyinde değilim ama hani çünkü bir ortak paydaları var nihayetinde. Pardon <gülüyor> uzaklaştın. Ama evet işte daha böyle işte bana göre daha batılı olan kesminin kendini konumlandırdığı yerdeki durumları bunlar. ve Daha böyle yapay bir aydın anlayışı, daha böyle bir entelektüel kendini görmek daha biraz daha hayattan kopuk olan tarafı Türkiye'nin. Onunla beraber böyle bir entelektüel çabayı küçük görme de var aslında içinde yani çok da net... Herkes yazıyor kitap canım ne olacak ben de yazarım e, sözüyle dil bulan. Hani tamam biz de yaparız bir birikim de <gülüyor> gerekmiyor. Yani şu andaki Türkiye'nin tutumu da hani elit veya değil genel böyle bir aman zaten ne ki eğitim e, gibi bir e, duruş var. Onu da biraz yansıtıyor bazı karakterler gibi. Evet katmanın. ben bunu biraz şeyde buluyorum aslında yani kişilerin kendi güvensizliğini... E, e, Nasıl diyelim yani içgüdüsel olarak kapatmaya çalışma çabası ve hani kendi boşluğunu başka yerlerden kolaylıkla elde edebilmek ve bütün yani bütün sömürü toplumu içerisinde hani bunun da böyle basitçe elde edilebilip ve uygulanabilecek bir şey olmasını hani kendinde olan kopukluğu üzerinden ben biraz düşünüyorum ve bunu böyle bir aynı zamanda bir özgüvensizlik de yaratıyor. Ve buradan da hani böyle bu boş olan dünyayı hani buradan böyle bir şekilde kendini var etme çabası ve bunu böyle bir gösterişli bir gösteriş tutkusuyla yapıyor olması gibi bir durum var benim için. Bu Türkiye'nin genel modernleşme macerasında ben böyle bir özenme ve özenti kavramının çok evet. önemli olduğunu düşünüyorum. Filmde de o konuya dair gözlemlerin özellikle evet. bu özenme. ...hem özenme ama bir taraftan o çabayı sarf etmeden orada olma... ...hani oraya ulaşma. Evet çünkü şeyden. öyle bir altyapı yok. Yani e, bu her şeyi çok çabuk hazırda bulup da ondan sonra bu, bu şekilde tükettiğimiz için... E, ...bunu e, olmayan bir şey yapıyorlar, yapmaya çalışıyor ve hani bunu bir tabii ki de bu... E, ...nasıl diyeyim başkasının enerjisini sömürmeye çalışarak... Bunu başarabileceğini düşünüyor, başarıyor yani. Bu çok da planlanan, düşünülen bir şeydi. Sonuçta bu bir gelmiş ve devam etmekte olan bir durum ve bunun yani parayla her şeyi alabilme şeyi hmm. e, güdüsü diyelim. E, böyle müthiş boşluklar yaratıyor ve bu yani zaten bütün iletişim çağı içerisinde ne bileyim 2000'den sonra diyebiliriz belki. Ee, ...bu birçok, dünyanın birçok yerinde de herhalde bu şekilde yaşanmaya başladı. Yani daha kültürel altyapısını tam olarak... ...yani kültürel altyapısı demeyelim de entelektüel altyapısını tam olarak e, tamamlayamamış toplumlarda. Hani bir şekilde her şey çok hızlı ilerliyor. Hı. Ve internet sayesinde de bütün bu iletişim araçları sayesinde... ...çok daha e, bilgi çok daha çabuk tüketiliyor, çok daha çabuk ulaşılıyor bunlara... ve Bu şekilde de ve herkesin hayatı bir timeline'a dönüşmüş şekilde ve onun nasıl akıyorsa insanların hayatı da o şekilde akıyor. Sadece gündemi takip ediyorlar bir şekilde. Halbuki bunun e, bunu bir, bir bilgi üzerinden yapıldığını düşünmüyorum. Bu yüzden de böyle bir e, müthiş bir boşluk hissi var Hı. hayatlarda. Kısaca belki konusuna dönecek olursak filmin e, Handan diye bir ana karakter yaratıyorsun ki Songül Öden bence çok başarılı canlandırıyor gerçekten. Bütün oyunculuklar. Evet yani. Hepsi tek tek konuşuyoruz şimdi. Çift, e, hepsi gayet. Evet. E, Handan ve ailesi ve o ailenin başka bir aileyle olan ilişkileri üzerinden Handan'ın koronunda bir kocası Aleyna adında da 10 evet. yaşlarında evet. bir kızı var. Öbür ailede e, Şermin e, kadın e, işte bir Hasber kadar bir kitap yazmış. O da böyle biraz çok satmış ee, ve e, ondan sonra sanıyorum arkadaşlıkları pekişmiş diyebiliriz. Evet, evet, Aykutla Korhan askerlik arkadaşı. Bu da Türk toplumunda çok e, karşılaştığımız formüllerden biri. Normalde çok hayatları kesişmeyecek bir takım ailelerin Aynen. de e, bu tarz bir takım e, toplumsal formülasyonlar üzerinden oluşan bağlar. Aykut'la e, Korhan e, askerlik arkadaşı e, Şermin'in Aykut'un da Hoyraz adında bir oğulları var. Bütün bu isim tercihleri, yaşadıkları yerler, mekan seçimleri ben hani mekanları da çok etkileyici buldum filmde. Çoğunluktan çok farklı bir görsel evet. dili var bu arada filmin. O hani beyaz sürklükle bağlama sebebim de hakikaten çok daha steril hmm. böyle her yer. Şıkır, ee, şıkır. şıkır şıkır. Yeni siteler. Yeni siteler ondan sonra o mobilya seçimlerinden bu piyano da salona çok yakıştı Hı -hı. ya giden hani şeylere varıncaya kadar detaylara çok dikkat edilmiş bir film. Ben filmi ikinci izleyişimde çok daha başka başka şeylere dikkat ettiğimi fark ettim. Sıkı bir sanat yönetimi olmuş filmle de. Yani sanat yönetmenlerimizle evet, bir mutluyuz onlarla çalışmaktan. Bir de şöyle bir şey daha var ki bu mekanların hepsi birilerin evi. Yani biz bunları tamamen baştan yaratmadık. Ee, o yüzden hani bizim küçük dokunuşlarımız var ama yani nihayetinde o altyapısı olarak e, zaten benzer dünyalarda yaşayan hmm. insanların biraz evleri seçildi tabii ki bunun için. O yüzden de e, şey yani biraz böyle bir hani gerçekten de varsa biraz onu ta hmm. tabii ki taklit etme çabasıyla da bunlar çıktı ortaya. Oyuncu seçimi nasıl gerçekleşti onda? Oyuncu seçimi benim için zor oldu çünkü hiçbirini tanımıyordum. Oyuncu olarak en azından. Ve böyle e, şunu da fark ettim ki bu yaşlarda e, oyuncular bir, büyük bir... Yani daha doğrusu da şöyle söyleyeyim. Yani 20'den 30 yaşa kadar olan şeyde kesimde oldukça bol miktarda oyuncu var. Çünkü zaten bir ...hani bir heves, bir gençlik enerjisi Hı, vesaire filan falan... ...evet çalışmış. ama yani sonuçta oyunculuğun biraz daha ciddi bir şey olduğu... ...anlaşıldığı noktada insanlar bu işi bırakmışlar... <gülüyor> ...bana öyle gidiyorlar. <gülüyor> e, ve de ya da bilmiyorum daha böyle farklı yerlerde icra ediyorlar bu durumu. E, yani bu yaşlarda hakikaten böyle bir şey... E, ...bir ekip kurmak diyelim... ...hani oyunculuk anlamında... ...benim için çok zor oldu... E, Çünkü büyük bir kısmı da zaten yani dizilerde zaten evet. çalıştıklarından dolayı e, oradan yani kimseyi bunu kötülemek için söylemiyorum bu herkesin zaten yaptığı ve yapması gereken de bir şey ama oradaki bir takım alışkanlıklarla beraber geldiklerinde hani benim o, o durumla biraz uğraşmam bir, bir, benim için bir durum oldu yani öyle söyleyebilirim e, nihayetinde. İşte böyle bir şey, Rafine bir arayış şey gittim. Ee, yani Songül'le dediğim gibi hani böyle bir film için oyuncu bakarken sadece Songül'ü denli tanışmış oldum. Daha önceden yaptığı işleri bilmiyordum. Ki kendisi bayağı uluslararası bir fenomen aslında. Öyleymiş evet. Onun <gülüyor> gümüş dizisiyle yani. tanınıp Orta Doğu'da e, müthiş bir yıldız evet, aslında. Evet evet. O da işte yeni Türkiye'nin bir şeyinden. Evet. E, ...yeni bir durumu diyelim. Ama böyle bayağı handan Ortada, olmak için... E, <gülüyor> ...yaratılmış yaratılmış gibi müthiş. Yani Songül'ün de tabii çok... yani ...Songül de böyle aslında şey... ...bildiğim kadarıyla Diyarbakırlı bir aileden gelen... ...böyle hani... ...Türkiye'yi oldukça iyi de bilen... ...birisi... Ve böyle şey yani hani o o demin tarif etmeye çalıştığımız o seçkin insan tipinin de aslında bayağı hem oradan da gelen hem de onu da böyle iyi bilen ve e, şey yapan e, bu yaşam içerisindeki onu hazmedebilmiş birisi ve hani onun böyle bir çok şey e, nispeten kolaylıkla yapabildiği bir duruma dönüştü bu. E, ondan sonra hani böyle bazı yerlerde Tam da yani ben böyle şeylere çok takılıyorum çünkü bir lafı nasıl edildiğine, onun vurgusuna, vürgününe falan. Hani o böyle onun için yani dediğim gibi onun bir takım alışkanlıklarından dolayı onları böyle bir şey yapması. Yani bu her filmde de yaşanabilecek Hı -hı. bir şey bu filmin özelinde olduğu için söylemiyorum ama. Yani böyle bir birbirimize boş boş baktığımız zamanlarda oldu yani, yani. Ama nihayetinde böyle şey o kendi enerjisi çok doğru oturdu filme diğerleri gibi. Tolga Tekin de keza televizyondan, Paramparça evet. dizisinden bildiğimiz. Orada da çok farklı bir tipi canlandırıyor aslında. Ee, böyle Alamanca bir e, hmm. Nurgül Yeşilçay'ın eski eşi rolünde. Hmm. Ee, ben böyle hani o yüzden ilk gördüm acaba nasıl oldu derken hakikaten hani hmm. o da çok... Bir de dediğin gibi yani bazı şeyleri nasıl söyledikleri çok önemli çünkü özellikle bu sene festivalde hissettim ben bunu Türkiye'de beni zaten bir süredir rahatsız eden bir şey. Tamamen pasif agresif bir topluma dönüşmüş haldeyiz hani sürekli bir şeylerin söylenmemesi üzerine hmm. söylemeyip işte o trip atma denilen... Hmm. Ee, bir şey söyleyip başka bir şey aslında kastedip onu bir şekilde karşının da anlamasını bekleyen ki bunu Handan hmm. özellikle hmm. bol yapıyor. Hmm. Ama hani herkes de var. Bu kadın hmm. karakterlerde de erkek karakterlerde de. O yüzden de hani her bir satırın nasıl söylendiği de çok hmm. önemli hakikaten. İşte yani biraz da belki oradan geliyor bütün bu onun pardon şeyin filmin düzeni diyelim. Yani çünkü böyle hani benim Biraz da yakalamaya çalıştığım şey yani iki kişi arasında uçuşan havayı da ben Hı -hı. böyle takip etmeye çalışıyorum değil mi? Hani bunu sadece film için değil normal hayatta da çok dikkat ettiğim bir şey yani. Ee, o yüzden de hani o, o sessiz anların ya da hani bir karşılıklı bir iletişim halindeki durumu... ...ortaya çıkarmaya çalışmakla... ...aslında bu film oluşuyor bir anlamda. da. Ben dinleyicilerimize... ...özellikle şeyi söylemek istiyorum. Yani bu filmi özellikle... ...izlemelerini ben herkese tavsiye ediyorum. Hani günümüz Türkiye'sinde genel olarak... ...niye böyle bir toplumda yaşıyoruz? Her Hı -hı. gün şikayet ettiğimiz binlerce Hı -hı. şey var ya... ...o binlerce şey aslında o küçük detaylarda... ...gündelik hayatın nüanslarında nasıl üretiliyor? Bir süre sonra onlara nasıl dikkat etmemeye başlıyoruz? Nasıl hepimizin hayatında... ...Handanlar, Şerminler, Hı -hı. Korhanlar, Aykutlar var... ...hepimiz evet. tanıyoruz, o kadar iyi tanıyoruz biraz ki... Biraz biz de öyleyiz. Hatta yani. biraz biz de öyleyiz. Yani filmi izlerken ben e, dinleyicilerimize şey diyebilirim... E, ...çok rahatsız olabilirsiniz... Ama bence hani iyi sinema insanı hmm. rahatsız etme riskini alan. <gülüyor> ve e. yine çoğunlukta olduğu gibi ailenin içinde bu nasıl tekrar üretiliyor ve gelişiyor? İki ailenin çocuklarıyla olan ilişkileri. Bence de de, yeteri kadar rahatsız etmiyor bile yani. Yani ben daha çok rahatsız etmeyi de isterdim. Biraz böyle bir yani bir şekilde bu, bu senaryo böyle oldu ama. Ben yani şu andaki yaşanan durum üzerinden baktığımda öyle ne bileyim ben film iki sene önce yapıldı. Hani bugün çok daha... Hı -hı. İleriyle taşınmış bir vaziyette bu şey yani hani böyle. Nurumlar. Ve ben yani ben mesela hani bunu yapmak nasıl diyeyim anlatmakta da bir, bir yandan da güçlükte çekiyorum yani. Çünkü o kadar yani sürreel bir tarafa doğru gidiyor ki iş yani hani o kendi gerçekliğini kaybettiği Hı -hı. için hani onu <gülüyor> sen, senin yani filmin kendi gerçekliğini kurarken bir takım şeyleri e, idrak edip de onu e, filme dökmek Yani bu bana şu anda mesela imkansız geliyor yani benim şu anki durumu bütün doğruluğuyla Evet yani bir süredir hayatımız filme uyarlansa çok abartı gelir, sahte gelir durumunda evet, devam yani ediyor. Evet yani bu yaşanan bir sürü politik mevzunun yani aslında o yaşanan politik mevzunun özü biraz burada. Yani hani bütün o, o karakter ilişkilerinin böyle artık hmm. patlamış, cılklaşmış bir halini yaşıyoruz. Hem toplumsal hayattaki birbirimize karşı o hoyratlığımız hem de o apati yani ne olursa olsun artık bir şeye şaşırmam ama o kendi insanların güvenlikli e, evet. alışveriş merkezi, e, cadde ve e, bir takım yemek mekanları ve kafeler arasındaki o neredeyse e, o realiteden kopuk e, hayatlarını nasıl tekrar tekrar yaşayabildiklerini. Herkesin kendini hayatın merkezine koyması yani Kesinlikle. hani onu biraz belki oralarda düşünmek gerekiyor yani bu durum hani benim, benim kendimle ilişkisinin kopmasını insanların kendi benliğinden uzaklaşmasını da demek istediğim şey biraz hani hani biz neyiz nereden geldik ve e, şu anda ne yapıyoruz Zulu, sanki hiç bir, bir yerlerden gelmemişiz de sadece bugün var olmuşuz gibi yaşıyor o mahalleri de biraz bunlara sebep veriyor. Evet şu noktada Çok bir durup nefes geçiyor. alalım <gülüyor> e, filmde kullanılan çeşitli parçalar var bunlardan bir tanesini çalacağız sonra dönüşte zaten e, filmin müziklerinden ses tasarımından da bahsedeceğiz e, bugün yeni açan dinleyicilerimiz için bugün konuğumuz Seren Yüce e, bu hafta gösterime giren rüzgarda salınan Nilüfer e, filminin yönetmeni şimdi filmde kullanılan Mandy Cook'tan Just No Good At Being Bad dinliyoruz Where is my baby? It's a quarter to nine Waited all evening Wasting my time Oh, I'm gonna get him back Lord, I'm gonna try But I'm Just no good at being bad I'm so mad at myself Cause I can't stay mad I drop to my knees And hold out my hands Praying, Lord, won't you help me To be bad ain't the first time won't be the last he's a sorry son of a gun but I'm still his little lass and I'll stay by his side no matter what he do and now it's a quarter till two and I'm just no good at being bad when he walks through the door i forget what i planned i know i should leave him but here i am and i'm just no good at being talking Don't care what he says. I say put away your excuses boy and come on back to bed I don't need your stories so love me instead Cause he's just so Being bad, he gives me good loving—the best that I've had. Someday I. Andy Cook'tan dinledik. Just No Good at Being Bad. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programı devam ediyor. Ve bu haftaki konuğumuz Seren Yüce. Haftanın yeni filmlerinden rüzgarda salınan Nilüfer'in yönetmeni. Aynı zamanda senaryoda kendisine ait her zaman olduğu gibi... Ee, filmi konuşmaya devam ediyoruz ee, müziklerinden ziyade bir ses tasarımından e, ve filmin e, sessel bir evreninden bahsetmek mümkün belki ee, Nasıl düşündün hani şeyi e, o sese dair evreni düşünürken ve tasarlarken Ya açıkçası bunu yani başta böyle şöyle olsun böyle olsun diye çok fazla düşündüğümü söyleyemem Ee, sadece ve sadece yaptığımız şey yani var olanı hani böyle bir, doğru bir şekilde ka kaydedip hmm. hani onu da böyle üzerine güzel bir miksajını yapıp hani o, o şekilde e, uğraşıyoruz. Hani benim için hakikaten sesle beraber o müzik de geliyor çünkü ben bir filmin müzik müziği koymaya karar verene kadar bayağı uzun bir zaman geçiyor. Hmm. Yani normalde ben onu hiçbir zaman müzikte düşünmüyorum ama sonrasında e, Gökçe ile Bu arada... ...iyi bir ilişki kurmuş olduk yani. Ki filmde de onun... Hı -hı. ya ...ben müziğe atladım patlayasın şimdi ama... E, ...o hani bana böyle bir... ...ses dünyasında... ...böyle bir filme güzel bir... E, ...katkı sağladı... ...gibi geliyor. Gökçe hani, Akçelik bu arada. Gökçe Hı -hı. Akçelik. E, replikasının ...eski replikasını diyelim. Gitaristi ve solisti. Eee... O yüzden böyle hani o bir de o çok fazla böyle şey elektronik dünyasıyla uğraşıyor son dönemde ee, biraz da artık zaten müziğinde kaydığı yere edmişti neyse işte bu güncel bir durum yani ee, o yüzden de böyle bir onları da ben böyle bir ses efekti gibi biraz düşünüyorum aslında ee, o yüzden böyle bir, bir tasarım olan kısmı benim için biraz o müzikle beraber bir yere gelme hali. ...onun haricinde işte filmin içinde... ...biraz da sürpriz müzikler de var. Evet. Yani hani genel aslında... <gülüyor> ...o müzik ve ses tasarımı <gülüyor> e, ...yaşadıkları hayatın gerçekliğine... ...hizmet etmek üzere hani... E, evet çıplak ve sade olmaya çalışıyor... Evet. ...bütün ses tasarımı. ...yani yapmak istediğimiz o. E, bir de demin... ...müzik çalarken arada konuşuyorduk... ...filmin adına da bir değinmekte fayda var. Çok da girmeden çünkü... ...hani... İpucu vermeyelim dinleyicilere. Rüzgarda salınan Nilüfer... ...yani Nilüfer'in nasıl bir çiçek olduğuna bir bakınca... ...zaten biraz bir tersliği var. Bunu çözmek için gidin filmi görün. Evet bana insanlar diyoruz. diyorlar... ...filmin adı bir şeye hani karşılıklı değil mi? Bir, bir anlamı var. Evet var o yüzden filmi izlemek gerekiyor. Filmi izlediğinizde anlayacaksınız. Filmde Handan ve ailesinin ve... Şermin ailesiyle olan ilişkisi üzerinden pek çok konuya dair gözlem var. Tüketim toplumu, tüketimle olan ilişkisi ve tüketerek kendini ifade etme durumu... ...zaten 20. yüzyıldan 21. yüzyıla kalan en büyük miraslardan evet. biri e, bence. Bir de ama özellikle ve gözümüze sokmadan çok güzel işaret ettiğin noktalardan biri de... ...bütün bu ailelerin belli bir yerde böyle hafif bir çocuk odaklı yaşama... Evet. ...çocukların o heveslerine yani çocuk oyunculardan çocuk da bahsedelim bu arada. Gibi. Evet... Ee, yani işte akşam dışarı yemeğe çıkacağız... İşte Aleyna'ya soralım... Aha. İşte sen Çin seversin, Çin'e gidelim falan... ...o replikler o kadar aşina ki hepimize... Aha. ...yani etrafımıza gözlemlediğimiz... ...sonra bir restoranda kafeye gidildiğinde... ...çocukların otomatikman hiçbir diyalog olmadan... ...annelerin çantalarından Aha. tabletleri çıkartıp... ...karşılıklı iki tablet açıp oynayan çocuk figürü... ...hani sokağa çıkın, biraz dolaşın... ...herkesin göreceği bir şey... Ee, ve bu hevesler üzerinden hani sürekli bir hayatın dönmemesi dönememesi e, ve boşluk doldurma çabaları bir, yani çocuk evet şimdi benim yok bu arada hani benim çok şey, kendi etrafımdan gördüğüm kadarıyla Aa, benim var oradan tecrübe <gülüyor> çok evet <gülüyor> <gülüyor> yani çocuklarında bir Yani her şey olduğu gibi çocuklar da bir projeye dönmüş vaziyette yani. Hani çocuğu nasıl yetiştirdiğin ona verdiğin özgürlük bilmem ne onu böyle şey ne derler sürekli meşgul tutma çabaları işte ne bileyim yani bir gün gitar çalıyor ertesi gün baleye gidiyor ondan sonra bilmem ne resim kursuna gidiyor filan falan. ...hani devamlı bir çocuğun içerisinde bir yetenek arayıp onu bunu ...yani, yani bir, aslında çocuk da işte o senin gibi bir insan yani. yani Onda kendi bir yolu var. Tamam tabii ki senin ona bakman gereken bir takım durumlar var ama. Ee, ve bunlar böyle hep bir şey. Yani çocuğa verilen böyle bir özgürlükler ve... ...nihayetinde bir çocuk fetişizmine dönüyor iş gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen anne olarak belki bunun daha farklı boyutlarını söylemek istersin ama... ...yani böyle ben biraz... Belki belli bir taraftan bakıyorumdur yani. Yok ama... aslında bizim de çok eleştire baktığımız bir şeyi ha -ha. çok somut olarak ortaya koyduğun için diyorum. Evet lazım. ama yani muhtemelen tabii ki bu aynı zamanda da bir yani şehir hayatının sana üzerine baskıladığı bir şey çünkü çocuğun sıkılmaması lazım yani yani aitinden çocuğunda bir enerjisi var onu harcaması gerekiyor falan falan ve anne çocuğun sıkılmaması da... lazım nereden çıktı ben onu anlamıyorum zaten ben çocukluğumu çok sıkılarak, sıkılarak hatırlıyorum yani. yani. <gülüyor> evet yani böyle ne bileyim bizimkinden gayet farklı bir durum ve bir şey yani, yani dediğin gibi böyle aslında bu çocuğu başından savmaya doğru gidiyor yani bu iş. Hani devamlı böyle yani... kendin uğraşmamak istediğin <gülüyor> için aslında başka şeylere çocuğu sepetliyorsun ayıptıyorsun. <gülüyor> Aslında evet. çocuk odaklıymış gibi durup evet. çok kendi çok bencil bir şeyden bahsediyoruz. Evet, kendi bencilliğine dönüşüyor yani. Yani bunu böyle yapan var yapmıyor var ama Hı -hı. genelde böyle bir yani evet dediğin gibi böyle bir bir proje oluyor yani nihayetinde. Senin çocuğun onu yapıyor bunu yani ben işte filmin üzerinden başka yine çocuklu arkadaşlarımı konuştum. Da, çok daha vahim hikayeler dinliyorum yani böyle. E, nihayetinde hani böyle filmin Tam anlatamadığı dediğim şeydi o. Belki biraz daha bunu şey yapmak gerekiyordu yani. Daha uca götürülebilirdi. Daha yani. uca gidebilirdi evet. yani Orası uç değil çünkü Hı -hı. artık yani. Böyle gayet sıradanlaşmış bir şey. Ee, çocuklara da yazık. Yani Hı -hı. onu o yüzden. <gülüyor> bunu diyebilirim. Bir başka mesele de tabii hani modern hayat içerisinde böyle sözde ideal gözüken evliliklerin ve ilişkilerin e, içten içe nasıl aslında boş, kokuşmuş ve küf bir tarafının da olduğu kadın erkek evet. ilişkilerine bakış açısı açısından. Ben açılış e, planını mesela Hı. çok etkileyici buluyorum böyle bir... Bir dakika ha, başlıyorsun filme zaten ondan sonra hani bakalım ne gelecek biraz böyle her bir karakteri, işte çoğunluktan benim için farkı biraz da o çoğunlukta daha genel bir toplumsal <gülüyor> duruma bakarken burada böyle farklı karakterler yaratıp sonra onları böyle matruşkalar <gülüyor> gibi soyuyorsun böyle film boyunca sonuna kadar sonunda böyle pek çok şey ortaya çıkıyor ama hani çok da ipucu vermek istemiyorum başka bir şekilde toparlanıyor yine. Ee, o ilişkiler e, de tabii eminim hani etrafında gözlemlediklerin e, hmm. ve o hayata dair bu biraz bourgeois ahlakının hmm. da e, evet. şeyim e, diyelim ikiyüzlülüğü e, de karşımıza çıkıyor. Evet yani o bir ahlakçılık şeyi ve sonuçta yine ahlak çocukların ahlakına doğru e, orada bulunuyor yani hmm. o kendinde o aradığın şey yani hiçbir zaman yapamadığında ondan sonra çocuklar üzerinden aramaya çalışıp onları yüklemeye çalışıyoruz yani. Ee, evet bunlar ipucu şeyini için çok fazla bu konuya girmiyorum ama hani böyle bir evet yani bu o yapay ahlakçılık ve yani aslında hiçbir zaman olmayan şey. Bir de ahlak dediğimiz şeyin ne olduğunu da aslında tartışmak lazım. Yani hani sonuçta bu bunun içerisinde cinsellik de var. ...ne bileyim ben yani başka bir takım hırslar da var... ...bunlar da zaten... ...yani insanın içinde var olduğundan beri... ...olan duygular yani ama... ...bunların hani bu, ...bütün bu kapitalist Hı -hı. sistem içerisinde... ...şekil değiştirip başka bir şekilde bize... ...kucağımıza verilmesi tekrardan... ...ve bizim bunun üzerinden yarattığımız alak Handan da ilginç bir tip o açıdan... ...bir taraftan çok güzel ince bir kadın... ...ama çok aseksüel bir tarafı da var... Evet. ...gibi geliyor bana yani o karı kocası arasında neredeyse herhangi bir cinsel dinamik ya da o biraz bir şey. belki hmm. şeyde olabilir yani Handan da aslında bir erkek modeline hmm. dönüşmüş bir karakter yani hani böyle o erkek dünyası içerisinde onun da kendini var etmesi için biraz daha yani böyle daha dominant ve daha böyle hani kendi çapında bir baskı kuruyor olması ve orada yaşıyor olması ee, ama yani ne bileyim o şey de O iki çift arasındaki cinselliğin bütün bu tüketim içerisinde hı hı. tabii ki o da çok çabuk tüketiliyor ve bitiyor ve sonra başka arayışlara giriyoruz yani onunla beraber ve bu hani sonuçta bunu evli olarak yapmak zorundayız filan falan. Şimdi çok etkileyici anlar var böyle evde herkesin evinde birer ekran'a bakarken <gülüyor> arkada televizyonun o ışığının yüzlerine parlaması, ellerinde ayrı ekranlar. Yan yana dizilmiş ama bir o kadar da birbirlerinden kopuk. Ama bir yerinde özellikle Handan'ın o lafı... ...yani hiç tam, bir sorun yok gibi. <gülüyor> <gülüyor> ve o noktaya kadar o kadar ha, çok şey göstermişsin evet. ki... ...zaten bize Handan'ın o... ...şuursuz bir biçimde ha, ilişkide bir sorunu... Ve inanıyor sorun. da buna yani. Ve buna inanıyor, evet. Ama yani bir inkar toplumu içinde yaşıyoruz zaten. Onu da tekrar gösteriyor bize film. Başka sinemada gösterime giriyor. Bu hafta itibariyle e, Rüzgar'da salınan Nilüfer e, kaç kopya oluyor? Başka sinemada yedi tane e, ve onun üzerine benim de daha bilmediğim normal normal sinemada da <gülüyor> girecek diye biliyorum ama sayısını bilmiyorum açıkçası. Biz özellikle başka sinema için anons yapıyor olmamızın sebebi hani dinleyicilerimiz de biliyorlar hangi illerde ha. olacak en az iki hafta boyunca ha. gösterilecek ha. ve hangi salonlarda bulabilecekler. Ama biz her zaman diyoruz özellikle yerli yapımlar için ilk hafta sonu ve ilk hafta izlemek çok önemli. Evet bir an evvel. Bir an evvel Bizim. kaçırmayalım. Rüzgarda salınan Nilüfer dediğim gibi benim bu sene en çok beğendiğim yerli filmlerden biri. Ee, o yüzden e, niye böyle bir toplumda yaşıyoruz üzerine çok fazla kafa yorarken başka bir şekilde çok zihin açıcı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Evet Seren Yüce biz teşekkür ederiz. Ee, filminde yolu açık olsun. Geçesi bol olsun. Evet. Sağ olun. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür emine. ederim. E, şimdi bir müzik arası verelim. E, haftanın diğer filmlerinden kısaca bahsetmeden önce. Haftanın bir diğer yeni filmi Rolofta kullanılan modelin parçasını dinliyoruz. Büyü. Pembe biliyor musun? Pembe renktir. Bugün son günü çocuğu. say Can çiçeği solmaz mısız Ah ölümün rengi olmaz mız Aşkma açan çiçek solmaz Ah ölümün rengi olmaz mız Aşkma Squatchant so as much. Ah, Lumin get all as much. I squat Ah, chance ölüm... Işte. Biliyorum ben. Biliyorsun Biliyorum ben. Biliyorsun. Biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum. Dinlediğimiz parça modelden büyüydü. Rauf filminin e, müziği zaten filmden sesleri de dinledik. Bu haftanın diğer yeni filmlerinden 8 yerli filminden biri. Ee, Barış Kaya ile Soner Caner beraber yönetmişler. Premierini Berlinale'de e, Generation bölümünde yaptı. Başrollerde Alen Gürsoy, Şeyda Sözüer, Zeynep Ubiç ve Muhammed Ubiç yer alıyorlar. Ee, doğuda bir köyde e, yaşayan 9 yaşındaki Rauf'un hikayesi. E, yanında çıraklık e, yaptığı adamın kızına aşık. 20 yaşında, pembe. ona pembe bir yazma bulması gerekiyor. Pembenin ne olduğunu bilmiyor, öyle bir sorunu var. Hem pembeyi çözecek, hem yazma bulacak. Gayet iyi eleştiriler alıyor Berlin'deki premierinden beri. Sofia'da Fiprescu ödülünü aldı. İstanbul Film Festivali'nde Onat kutlar özel ödülünü aldı. Bu hafta gösterimde Rauf. Haftanın bir diğer yerli yapımı da çok uzak, fazla yakın. Evet. Yönetmen Türkan Derya'nın ilk sinema filmi aslında. Kendisini biz televizyon, e, ikinci bahardan bu yana pek çok e, televizyonun beğenilmiş dizisinde e, yönetmen koltuğunda görmüştük. Çok tecrübeli bir yönetmen. ilk kez e, uzun metraj bir film çekiyor. Başrollerinde Burcu Biricik, Özgür Çoban, Ali Can Yücesoy ile Metin Coşkun yer alıyor. Bir aşk hikayesi. E, tam hani e, klasik formatta ben e, böyle biraz modern zamanlara e, uyarlanmış bir Servi Boylum al yazmalım hikayesi diyorum ki hani o göndermeler de zaten filmin içerisine e, yerleştirilmiş durumda Burcu Biricik ve Özgür Çoban e, işte üniversiteden tanışan e, İzmir'de geçiyor filmin büyük bir çoğunu İzmir'de başlıyor Güzel Sanatlar Fakültesi'nde farklı bölümlerde iki öğrenci çok tutkulu bir aşk yaşamaya başlıyorlar ama Gelgitleri olan bir aşk. Ee, birazcık zaten bu e, geçmişe dönüşlerle görüyoruz pek çok şeyi. Servi Boydum Al yazmalım premisi yani şeyi fikri var orada dediğim gibi aşk mı emek mi? Ee, sorun salına bir noktada bizi getiriyor. Nasıl cevapladığını ben burada şey yapmayayım onu. Ee, ama bir e, kırmızı yazma var hani. Onu da belirteyim öyle bir gönderme. Ee, özellikle yani hani ana akım sinema e, içerisinde düşünebileceğimiz e, e, romantik filmleri beğenenlere e, haftanın yerli yapımı çok uzak fazla yakın. Haft. Usta'nın bir diğer yerli yapımı ve yine melodramatik bir yerden gelen yerli yapımı ikimize bir dünya. Filmin yönetmeni Yılmaz Atadeniz, ben bu ismi görünce herhalde ya benzerlik ya karıştırıyorum dedim ama hayır bildiğimiz Yılmaz Atadeniz Yeşilçam'ın en üretken yönetmenlerinden biri. Yaşı da bir hayli ilerledi ama e, tekrar kamera arkasına dönmüş. Başrollerde Erkan Meriç, Yağmur Aydın, Köksal Engür ve Zeki Şen e, yer alıyor. E, Burgaz'da geçiyor hikaye. E, Zaten Said Fahin e, ilk romanından e, Medarı Mahişet Motoru e, eserinden uyarlanmış. Ve Sefa Hanal tarafından uyarlanmış. Hani orada da bir yine Yeşilçam e, demirbaşı. Doğayeni. Evet. Doğayeni. E, oradaki çeşitli ailelerin e, öyküsü. iki ayrı e, temel öykü var. İkimize bir dünyada bu hafta gösterimde. Bir diğer film Ot... Yönetmen Burak Donay başrollerde Erkay Yavuz, Erol Koçan, Melike Kurt ve Deniz Yavuz yer alıyorlar. Ee, 99'da geçiyor Doğu Anadolu'da. E, Şeref adlı bir adam ailesini geçindirmek için dağlarda ot toplamaya çalışıyor. Çocuklarını okula göndermek istiyor. Bunun için de bir eşek alıyor. Hem çocuklar okula gidebilsin hem de kendisine ot toplamada yardımcı olsun diye. Ama tabii eşek ve kendisi bayağı görünür bir hale geliyorlar ve... E, Bir yanda e, jandarmalar bir yanda e, PKK üyeleri arasında iki tarafa da e, tam yaranamayıp bir de iki taraf tarafından da sürekli uyarı alan sürekli tehdit altında kalan bir adamın öyküsü ot. Haftanın komedi filmi müthiş bir film. Emir Halilzade yönetmiş. Başrollerinde yine televizyondan bildiğimiz isimler Gürgen Öz, Murat Eken, Cemal Hünal ve Gaye Gürsel yer alıyorlar. Yine böyle bir film çekme hikayesi ve onun yarattığı komedi. İki çocukluk arkadaşı Ali Kemal ile Vahi. dünyada tek amaçları istedikleri filmi çekebilmek, tamamlayabilmek. Burada her şeyi göze alıyorlar ama... Maalesef o kadar da kolay değil bu sinema işleri. Evet Yeşilçam'a e, giriyorlar. Yeşilçam o eski Yeşilçam film 60 sonları 70 başlarında geçiyor. E, ama orada da hayat pek kolay değil. E, bir komedi drama daha var. E, Saf Dirikler Ali Erşen yönetmiş, Metin Zakoğlu, Selahattin Taşdöğen, Tuncay Bayazıt ve Mehmet Kurt başrollerde. Adana'da aynı mahallede yaşayan e, dört arkadaş işte çeşitli para kazanma yolları arıyorlar. Ee, bir yandan da mahallelerinde MS hastalığına e, yani MS hastalığı olan e, Murat adlı biri var Ona da yardımcı olmak için bir e, genç Ona da yardımcı olmak için bir şekilde para toplama projeleri daha da gelişiyor Bir harita peşine düşüyorlar ee, Bu da çok klasik Hikayelerden biri işte hastalık için para toplama işte para bulmaya çalışan kafadarlar vesaire. Buradaki hani hem e, cinsiyetçi hem ırkçı olmayı bayağı her yönden başararak yapıyor gibi görünüyor saftirikler. Bir de gece seansı var o da Haftanın Yerli Korku filmi. Hürdoğan Güvendiren Yönetmiş, Merve Engin, Birgen Engin, Kıvanç Başkan ve Erdem Irmak başrolerinde. Bu da böyle bir e, role playing e, Oyunundan yola çıkarak e, aslında e, bunun gerçeğe dönüşmesi böyle bir evde e, tahmin etmedikleri bir takım lanetleri ortaya salıyorlar. Evet, bir senaryo var evden çıkacaklar o senaryoya uygun olarak ama senaryoda olmayan bir oda keşfedince işler karışıyor işin içine voodular falan da giriyor. Ee, ...en azından cin yerine vudu demişler. O da bir farklılıktır diğer... E, ...her hafta gördüğümüz korku filmlerine göre. Üç tane de yabancı... E, ...filmimiz var bu hafta. Bunlardan bir tanesi de korku filmi... E, ...97'den bugüne gelen... ...bir efsane. Blair Witch... ...Blair Cadısı. Adam Wingard... ...yönetmiş bu e, yeni versiyonunu. James Ella McCune, Kelly Hernandez... ...Corbin Reed ve Brandon Scott... ...başrollerde. E, ilk hikayedeki... Karakterlerden birinin erkek kardeşi. Ablama acaba ne oldu o ormanda diyerek yola çıkıyor. Ve tekrar bu cadı hikayesine dönüyoruz. Tabii ki e, bütçe olarak çok farklı o. İlk Blair cadısı e, sanırım 16 bin ya da 20 bin dolara çevrilip... 100 milyonlarca dolar yaparak bütün e, hem film yapım sistemlerini hem e, korku sinemasının e, pek çok... E, ...kullanılan özelliğini temelden sarsmıştı. Evet, haftanın... Ee bu devam filminden başka bir de yeniden yapımımız var. senin iddialı yapımlarından yeni The Magnificent Seven muhteşem yedili. Aslında e, Kurosawa'nın yaptığı yedi samurayın 54'tekinin Amerika'da yeniden yapımı 1960'da e, muhteşem yedili olarak gösterilmişti. Bizde de e, tüm zamanların en beğenilen westernlerinden biri. Antoine Foucault yönetiminde yeni bir yedili karşımızda. 2016 versiyonu Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Björn kun li Peter Sarsgaard, kötü evet. adam olarak daha da isimler var. Özellikle western sevenlerin yeniden sinemaya çekeceğini düşünüyoruz bu yeniden yapımın. Daha önceki iki filmi de bilmiyorsanız bir grup, daha doğrusu bir köyde saldırıya maruz kalan zavallı köylüler kendilerine, kendilerini koruması için bir takım silahşörler tutuyorlar. İşte onlar da o yedili oluyor, samuray olabilir, koboy olabilir ama hepsinde de çok sıkı filmler çıkıyor ortaya. Son olarak da bir animasyonumuz var. Leylekler, Storks, Nicholas Stoller ve Doug Sweetland e, yönetmiş. E, orijinalinde Andy Samberg, Jennifer Aniston gibi e, tanınmış isimler var. Türkçe seslendirenler Harun Can, Melisa Melis Toklu, Ali Çorapçı ve Nüvit Candaner. Burada da e, leylekler ne yapar? Bebek getirir ama artık bebek işinden çıkmışlar. Teslimat işine girmişler. Bebek teslim etmiyorlar. Başka her şeyi götürüyorlar. Ama e, Junior, e, bu işte babası şirketin sahibi kendisi de yavaş yavaş yükseliyor. Tam terfi edecekken yanlışlıkla bir bebek üretiyor ve de e, onu da birilerinin teslim etmesi lazım bir yerlere. E, orada çalışan tek insan olan arkadaşı Tulip'le bir maceraya girişip bu bebeği sahiplerine e, daha doğrusu isteyen birilerine ulaştırmaya çalışıyorlar. Ee, o zaman e, Magnificent Seven'in ana tema müziğiyle devam edelim. Ee, programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Daha sonra veda edeceğiz size. The Magnificent Seven'ın temasını dinledik bu hafta tekrar yapım sinemalarda. Geçtiğimiz haftalarda tabii bir sürü haber oldu bayram girdi araya bir sürü şeyi de aktaramadık biz sizlere Venedik Film Festivali Filipinli filmi. ...sinemacının galibiyetiyle sona erdi. Toronto'da e, La La Land seyirciler tarafından en sevilen film oldu. E, ama bunların da üstünden biraz vakit geçti. Biz e, programımızın en sonunda iki e, anmayla bitirmek istiyoruz. Biri tabii ki geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden e, ve pazar günü cenazesi kalkan Tarık Akan. Evet, 66 yaşında kansere kaybettiğimiz e, önemli oyuncu... Türkiye sinemasının farklı dönemlerine farklı performanslarıyla damga vurmuş, ee, gerçekten unutulmaz bir isimdi. Yeşilçam'daki jön rollerinden e, yarattığı ferit karakterini e, daha sonra e, özellikle e, toplumsal içerikli meseleleri ele alan Yılmaz Güney ile yaptığı işbirliğiyle e, Yoldan Sürye e, ...madene varıncaya kadar pek çok unutulmaz... ...performansla yine Pehlivan'da karşımıza çıkmış olan... ...bir isim. Aynı zamanda eğitimci, aynı zamanda aktivist. Ee, herkesin kalbinde çok büyük bir boşluk bırakarak... ...aramızdan ayrıldı. Evet, pazar günü hakikaten çok kalabalık bir cenaze töreni... ...ardından daha da kalabalık Bakırköy'de... ...kendi mahallesinde bir anma töreni yapıldı. Ee, yani bu kadar aslında... Tanımadığımız ama herkesin hayatına dokunmuş birinde birinin anması da çok e, dokunaklı oluyor hakikaten. E, geçtiğimiz hafta bir de e, yönetmen Curtis Hansen hayatını kaybetti. E, özellikle e, LA Confidential filmiyle adını duyurduğu gibi pek çok aralarında Oscar'ında olduğu pek çok e, ödül kazanmıştı. En iyi senaryoyu almıştı e, LA Confidential'la. Ee, o yüzden biz bu haftayı Jerry Goldsmith'in LA Confidential için yazdığı ana tema müziğiyle kapayacağız. Ee, Yaz Kocacıklıoğlu'na tekrar çok teşekkürler bu haftaki destekçimize. Ayrıca Teknik Masa'da Ömer'e de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.